Müminlerin hak ve hukuklarına riayet etmemiz gerektiğini, onlara karşı merhametli olmamız gerektiğini öğretiyor. Konuyla alakalı diğer bablarda da olduğu üzere öncelikle allah Teala'nın kelamından, kitabından ayetler zikrediyor. Bu ayetlerden bir tanesi de yine allah Teala'nın Hecer Suresi'ndeki şu buyruğu, مُؤْفِدْ جَنَا il mu'minin. Müminlere karşı kanatlarını ne yap? Kapat. Kanatlarını ger. Yani böyle onlara karşı mütevazi ol.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 Takvanın bir işareti arkadaşlar. Bazıları, ya işte bunlardan da ne olacak? Bunlar da o kadar dinimiz çok önemli mi? Dedi Dediğini duyabiliyoruz. Ama aleyhissalatü vesselam diyor ki, Hapsurup, elhamdülillah diyen kimseyi duyan her kişiye, Yerhamıkallah demek bir haktır. Yani o kişinin, hapsuran kişinin o kişi üzerindeki hakkıdır diyor. Aleyhissalatü vesselam hadiste. Demek ki o kardeşimizin, hapsuran kardeşimizin bizim üzerimizde neyi var? Bir hakkı var. Hakkı var.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 İşte Avrupalılar işte bakıyorsun ilerliyorlar. Bizler de teknolojik olarak bunlarla uğraşalım. Artık bu gibi şeyler mazide kaldı, geride kaldı. Bunlarla eğlenmeyin diyen insanlar her gün duyuyoruz. Ama Allahu Teala'nın da bu şu ayette Hac suresinde buyurduğu gibi ve men yu'azzim Allah. Kim Allahü Teala'nın şiarlarını, bu dinin bu alametlerini tazim ederse fe inna min taqwal Kalbin neydir arkadaşlar bu? Bir takva göstergesidir. Bizler de kendimizi buna göre ne yapacağız? Ölçeceğiz, biteceğiz. Ben hala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 ya işte öğrenemiyorum böyle bahaneler bulmaya çalışıyoruz. Tuvalete gelecek adam veyahut da her gün beş vakit camiye giriyor. Camiye girerken okunması gereken bir dua var değil mi? Ne diyoruz? Bismillah. Es salatu ve selamu es salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme iftahli rahmetik. Bu Allah-u Teala'nın dininin bir nişanesi göstererek yapman gereken müminlerin böyle tatbik etmesi gerektiği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 Seni harekete geçirmeyi engelleyen, seni böyle kıpırlaştırmayan bir problem var sende. O zaman ne yapacaksın? Bu konuda gayret sarf edeceksin. Yine i̇mam Nevi rahimehullah Maide suresindeki 30. ayet-i burada bizlere. "Omen katala nefsen bir gayri nefsin." Kim bir nefse bir cana karşılık değil. Yani cana can olarak, kısas olarak değil. "Aw fesadin fil ard." Yani kim cana can olarak, kısas olarak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 El-Murselin diyor ona bütün peygamberleri yalanladı. yalanladı. Halbuki yal, yalanladıkları peygamber Nuh Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam. Tek onu yalanlamış olmalarına rağmen onlardan sonra gelen peygamberleri de yalanlamış hükmü var bu adamlara. Allah katında bütün hepsinden Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı de yalanlamış olarak hesaba çekilecekler. Halbuki görmediler, bilmiyorlar. Ama allah Teala diyor ki onlar diyor bütün Resulleri yalanladılar bir müminin öldürülmesine, kanının dökülmesine sebep olan insan veyahut da öldüren, buna e, direkt amd eden, kasteden bir insan bütün müminler, bütün insanları yapmış gibi olur? Katletmiş gibi olur. Hadislere geçelim. İlk hadisimiz Müttefakun Aleyh hadislerden Ebu Musa radiyallahu anh قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El-mu'minulil-mu'mini kelbun yan Müminin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 kendi üzerimizde hak ve hukuklarımızı yerine getiren insanlar değiliz. Hatırlarsanız buraya geçen gelip bir sohbet veren hocamızla zikretmişti. Komşu. Komşumuzun bile bizim üzerimizde neyi var? Hakkı var. Hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Selam ne diyor? Cebrail geldi bana komşu hakkında o kadar dikkatli olmamını vasiyet etti. Zannettim ki komşuyu ne yapacak bana?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 Seni davet ettiği zaman davetine <gülüyor> icabet edeceksin. Yani bunları Aleyhisselatü Vesselam bizlere öğretmiş. Allah Teala'nın bizim üzerimize koyduğu hak hukuk, kapsurduğu zaman ne yapacaksın? <gülüyor> teşmit Yerhamdülillah diyeceksin. Cenazesi olduğu zaman <gülüyor> icabet edeceksin. Cenazesine gideceksin. Cenazesine gideceksin, katılacaksın. Ve Aleyhisselatü Vesselam hadisin devamında diyor ki Ve e, sahabe diyor ki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 dinü nasihat, din nasihattır. Tıkr, ver. zira öğüt müminlere ne yapar? Fayda verir. Zira öğüt müminlere fayda verir. 2. hadis yine aynı sahabeden ama Musa radıyallahu anh kal, kal sallallahu aleyhi ve sellem: fi şey'in min mesacidina. kim bizim mescitlerimize uğrar gelir de ve çarşımızdan geçerse yahut da çarşımıza girer sokaklarımızda dolaşırsa ma'ahu neblun felyumsik yanında oku varsa eğer ok taşıyorsa diyor ki Aleyhisselam bakın tasvire bakın o diyor taşıdığı savaşlarda kullandığı yahut avlanmak için kullandığı okunu tutsun ya uliyyat Allah nisaliha bi keffihi ya da o okun ucunu avcı ne yapsın kapatsın niye bunu yapsın en yusui be ahaden min al muslimin min ha şey Müslümanlardan bir kimseye zarar vermemesi için bu de Buhari ve Müslimin rivayet edip ittifak ettiği muttafakun aleyh hadislerden yani Müslüman kardeşine zarar vermemeyi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 Birbirlerine olan sevgi, merhamet ve hoşgörülerinin örneği meferul ceset şuna benzer. İnsan vücuduna benzer. İnsan bedenine benzer. Evşte ka minhu udvun teda alehu sairul ceset. Vücuttan bir yer, bir organ, bir aza rahatsız olduğunda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 An Ebi Hurayrata radıyallahu anhu qal, sallallahu aleyhi ve sellem, El-Hasen ebne Ali radıyallahu anhum. Nebi Aleyhissalatu ve Hasan radıyallahu anhum'u ne yapıyor? Öpüyor. Nabi Aleyhissalatu ve torunu Hasan. Aleyhissalatu ve hakkında bu benim torunum, oğlum innehâzebni seyyidum efendidir dedi kimse. Lalla Allah'a an ıslah beyn fı'atayn min el-müslimîn. Diyor ki umulur ki Allah Teala benim bu torunumun sayesinde iki büyük Müslüman grubu ne yapacak diyor Hazreti Bir araya getirip anlaşmaya vardıracak. Bu hadisi Buhari ve İmam Ahmed rivayeti diyor arkadaşlar. Yani Hasan Radıyallahu anı hatırlarsanız Hicri 40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 Muaviye radıyallahu anhu'ya bırakıyor. Hasan radıyallahu anhu. Ve aleyhissalatü vesselam bunu daha önceden ne yapmış bizlere? Haber vermiş. İnne binihâzâ seyyid en Allah en yuslihâ beyne fiyeteyn minel muslimin. Allah Teala umulur ki ne yapacak? Bu evladımla, bu torunumla iki büyük Müslüman topluluğu birleşecek. Aleyhissalatü vesselam burada Muaviye radıyallahu anhu'nun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 birilerine kenara atmak, birileri hakkında ileri geri konuşmak ehl-i sünnet vel cemaatin menheci metodu değildir. Ehl-i sünnet vel cemaatin menhecine göre ashab-ı nebi sallallahu aleyhi ve sellem hepsi uduldur. Ne demek uduldur? Adaletli insanlardır. Onlardan bir rivayet geldiğinde mesela rivayette diyor ki رَجُلًا مِنْ سَمِعَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي veya سَمِعْتُ رَجُلًا min ashabin النَّبِي sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi'in diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından bir adamdan işittim ki kim bu adam bilmiyoruz. Araçlarımız zorunda mıyız? Değiliz. Peygamberin ashabı olduğu sürece onun kim olduğu artık bizim için önemli değil. O peygamberden rivayet ettiyse onların hepsi nedir? Udul. Sallallahu Aleyhi ve Vesselam Hasan radıyallahu Anh'ı öpüyor. Ve indehul akra ibn-i habis. Aleyhisselatü Vesselam onu öperken yanında da akra ibn habis var. Fekal el akra inni li ashretan min el ولد 10 tane evladım var 10 tane çocuğum var ma kabeltu منهم احدا Bu yaşa kadar hiçbirini öpmedim. Bugün aynı cahili adetler bizim bazı toplumlarımızda da var. Adam diyor ki ya bizde diyor ananın babanın yanında diyor çocuk sevmek ayıptır. Yani ne ayıbı? Ayıbı. Bu bir örf yani böyle bir örf <gülüyor>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 şu ayetini okuyor. Ve evladukum fitne. Gerçekten diyor mallarınız ve çocuklarınız bir intihandır, fitnedir. Yani. Önünde bir kalabalık var, cemaat var. Onları bırakıp sözünü kesip hutbeye kaldığı az sonra devam edecek. Torunlarını alıp kucağına kaldırıyor. Burada olduğu gibi Hasan'ı insanların yanında öpüyor radıyallahu anh. Başka bir rivayette olduğu gibi namaza gidiyor aleyhissalatü vesselam. Namazdayken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 La yurham. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Yani bunu aleyhissalatü vesselam merhametsizlik olarak ne yapıyor? Görüyor. Yine başka bir hadiste. Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu hadiste. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Errahimune yerhamuhumurrahman.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 Beşinci hadis Ayşe radıyallahu an'ın rivayet etmiş olduğu hadis diyor ki Kâmet kadime nasun min arab ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem Bedevilerden bir grup Nebi aleyhissalatü vesselam'ın yanına geliyorlar. Yani bedevileri biliyorsunuz daha önce hadislerde geçmişti. İşte görüyorsunuz kimi zaman gelip mescidin bir köşesine gidip tuvaletini yapıyorlar. Değil mi? Ondan sonra kimi zaman Nebi aleyhissalatü vesselam'a böyle bağırıp çağırıyorlar. Sesteniyorlar, ismiyle hitap ediyorlar. Kendi aralarında konuştukları gibi. Allah'ların Kur'an-ı Kerim'de de ifade ettiği gibi. Yani bunlar sert adamlar. Terbiye edilmesi zor insanlar. Ayşe ı <gülüyor> Diy anha diyor ki, bunlar geldiler Aleyhissalatu vesselam'a. Feqalu <gülüyor> etukabbiluna Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a soruyorlar. Çocuklarınızı öpüyor musunuz siz? <gülüyor> Soru çok açık yani. İşte örf adet diyoruz ya bazen örf adet yani örf adeti silelim atalım manasında konuşmuyoruz burada ama yani yanlış olan örf adetleri yapmayacağız? Kaldıracağız yani kabul etmeyeceğiz. Aleyhissalatu vesselam bir "Etukaddiluna subiyanakum?" Çocuklarınızı öpüyor musunuz siz? "Fekal Evet öpüyoruz. "Kal, qalu lakinna wallahu ma nuqabbil." Allah biz diyor, Araplar diyor ya, şey o ne Bizler çocuklarımızı öpmüyoruz yani. Ta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem E in kana Allah min kulubikum Allah Teala sizlerin kalplerinden rahmeti çekip aldıysa ben ne yapabilirim ki? Yani bugün de var bazı insanlar çocuklara böyle hatta mümin kullara, mümin kardeşlerine rahmet etmiyor. Acıma duygusu yok, hoşgörü yok. Hak hukukunu riayet etmiyor.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 Allah da rahmet etmez. Ve an ebbi huvayrata radiyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal, eğer sallâ ahadukum linnâs fel Sizlerden birisi insanlara namaz kıldıracaksa, imam olacaksa, fel yukhafif. Namazı ne yapsın? Hafif tutsun. Tabi buradaki hafiflik bu hadisler yani bazıları tek taraftan baktığı için Alarak zannedebilir yani kevser ve ihlas ile. Biz bir gün bir Ramazan'da Demirciler Sitesi camisinde işte orada hatimle kılınıyor teravih namazı. O gecede insanların Kadir gecesi olarak 27. gece kabul ettikleri camilerin tıklı tıklı tık tık tık olduğu gece. Biraz ileride başka bir cami var. Or orası dolmuş taşmış insanlar oradan taşanlar. Nereye gidebiliriz? İşte Zeytinburnu'ndaki o ikinci camiye geliyorlar. Tabii o, o, o caminin cemaati oraya o imamın hatimler namaz kıldırdığını bildiği için bilerek geliyorlar yani. Dışarıdan o gece taşıp da diğer camilerden taşıp gelenler şimdi camiye girdiler. Tabii namaz başladı. İlk rekatta bir sayfa, bir sayfa. İkinci rekatta yine aynı şekilde namaz uzadıkça uzuyor. Tabii da dışarı.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 Ya böyle namaz mı olur? Okuyacak. Bak adamlar okuyor öbür camide. Kulü vallahu ve okuyorlar. İnni hatayına okuyorlar. Böyle böyle? Biz ona deyince ya abi burada namaz yani yıllardan beri, dört beş yıldan beri hatimle kılınıyor. Bu böyle bilinir tabii ondan önce diyor ya işte peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hafif kılın, yavaş kılın böyle mi olmuş filan gibi şeyler söylüyor. Bu da değil arkadaşlar. Yani Ben onu buradaki kardeşlerimize bazen söylüyorum. Kur'an ezberleyen, bize Kur'an dinleten arkadaşlara da söylüyorum. Yani namazlarınızı, hele hele nafile namazlarınızı kıldığınız zaman, yani ehl-i cemaat olduğunu söyleyen, selefi-i salih'in yolundan gittiğini söyleyen, selefi olduğunu söyleyen bir insanın yani nafile namazı kılarken, inna atayna kulhu vallahu gibi kısa surelerle namaz kılması ve bunlar üzerinde hep dönükten tekrarlaması, onun hakkında nedir arkadaşlar? Ayıptır yani. Şöyle gece namaza kalktığı zaman 2-3 sayfa Kuran okumuyorsa, öyle ezberi yoksa,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 Bu manada kendimize bir çekimzen vermeliyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer biriniz namaz kılacaksa, insanlara göre hafifletsin. Çünkü ve <gülüyor> Zira cemaat içinde ne olabilir? Zayıf olabilir, sakim hasta olabilir, büyük, büyük yaşlı, <gülüyor> ileri yaşlı birisi olabilir. Eğer <gülüyor> biriniz kendisi için namaz kılacaksa, dilediği bir kimse tek başına kendisi için namaz kılıyorsa,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 Dini en iyi biz yaşıyoruz yani değil mi? Evet. Sekizinci hadis. Ayşe <gülüyor> radıyallahu anhuma قالت اِنْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهُ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبْ وَاَنْ يَعْمَلَ بِهِ Aleyhissalatü vesselam bir işi yapmak istese de bir amel, salih amel yapmak istediğinde onu bırakırdı. Niçin bırakırdı diyor? حَشْجَةَ اَنْ يَعْمَلَ بِهِ اَنْ alayhim. Aleyhissalatü Vesselam'ın bu yapmak istediği şeyi yapmayı terk ettiği şeyi insanlar da yapar. Ve insanlar bunu yapıp yapmaya devam ettiklerinde onlara farz kılınmasından korktuğu için Aleyhissalatü Vesselam ne yapardı diyor hadiste Ayşe radiyallahu anh. O işi o salih ameli terk ederdi. Ümmete merhamet. Aleyhissalatü Vesselam e, rahmet peygamberi. allah Teala onun hakkında Tevbe suresinde "Lekad ja'akum min enfusikum" Sizlerin aranızdan, sizlerin içinden bir resul geldi. "Azizun aleyhima anittum" Sizlerin dara düşmeniz, sıkıntıya düşmeniz ona çok evet. ağır gelir diyor. Sıkıntılı olur. "Halisun aleykum" Sizlere karşı çok özen gösterir o. Ve müminlere karşı da "Bilmukmine raufun rahim" rauftur rahimdir.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 Bizim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hatırlıyorsunuz. Geçen hafta kitabı Tevhid şerhinde. hadisi Hatırlıyorsunuz değil mi? Ebu Davut'un ve Nesai'nin rivayetlerini. Bir adam gelip neydi Aleyhisselatü Vesselam'a? Ente seyyiduna ve bunu seyyidina ve afdalina, ve afdaluna. Sen bizim en hayırlımızsın. Efendimizin. Başladı Peygamberimizi Sallallahu Aleyhi Vesselam'a onun önünde ne yapmaya? Övmeye. Medhetmeye. Bunların dediği gibi bizim bu arkadaşların medhetmeye. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Karşısında kişinin haddi aştığını, aşmaya doğru yöneldiğini görünce bu mana görünce diyor ki: "Qulu kavlukum veya bazı kavlukum." Sözünüzü söyleyin yahut sözünüzün bazılarını söyleyin. Hepsini söylemeyin. Haddi aşmayın. "Ela yestehviyennâ bikumü şeytan." Şeytan ola ki sizi ne var? Kandırabilir, yolundan dışarı çıkarabilir. Başka rivayette, beni Hristiyanların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 Ancundur bin Abdullah radıyallahu anh قال, قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem من صلى صلات الصبح فهو في ذمت الله kim sabah namazını kırarsa artık o Allah'ın zimmetinde himayesinde, korumasında olur. فلا يطلبن كم الله من ذمته bir şey Allah'ın kendi himayesinde olan bir konuda allah Teala ne yapmasın sizleri? Sorguya çekmesin. Yani Allah'ın hak ve hukukuna ne yapın? Riayet <gülüyor> edin. Allah-u Teala seni zimmetine almış sabah namazını kıldığın takdirde. O zaman sen sabah namazını ne yapacaksın? Kılacaksın. فَاِنَّوَ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ زِمَّتِهِ بِشَيْءٍ allah Allahu Teala eğer seni bu konuda himayesinde aldığı konuda sorguya çekerse, yani sorguya çekilecek bir harekette bulunuyorsan, bu konuda, yani sabah namazı çok önemli bir namaz arkadaşlar, aleyhissalatü vesselam, ve beş vakit namazın içinde, en hayırlı olan, iki namazdan birisi, men sallel berbeyn, dehalel cennet, aleyhissalatü vesselam. Kim şu iki serinlik namazını kılarsa, cennete girer. Nedir o iki serinlik namazı? <Gülüyor> sabah ve,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 Tanıdığım oturuyor, oturuyor, oturuyor bakıyorsun adamla sohbet ediyorsun. Sen namazda kılmışsın camide gelmişsin yanındasın ziyaretindesin veya bir iş var. Ya bir diyor ben diyor sohbet çok tatlı ama diyor ezan adıyo şöyle 15 dakika gideyim bir hemen hızlı bir şekilde namazımı kılayım geleyim. Tilke sallallahu ala Bu münafıkların namazıdır diyor esatül sallallahu ala. İşte Allah Teala'nın zimmetinde olan, himeyesinde olan bir konuda Allah Teala kimi ararsa. Kimi sorguya çekerse, kimi suale çekerse Allah-u Teala onu ne yapar? Yudriku, yakalar. Yani kaçışı yok. Sımme yekubbuhu alâ ve cihî fînâri cehennem. sonra o adamı, o kimseyi ne yapar diyor? Cehennem ateşinde yüzü üstü atar. Yüzü üstü atar. Yüzü üstü cehennem ateşine sokar. Evet. Burada kalalım inşallah. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden Devam ederiz çünkü bu bapta zikredilen hadisler biraz uzun. ikiye bölmek gerekti. önümüzdeki hafta bu baptaki hadisleri tamamlar, diğer bölüme geçebilirsek geçeriz. Subhanakallahumma, bihamdik. <Sessizlik> Ashhaduanna illa anta